Odaya girer girmez yani maide 67 e, nikil ile e, gördüğümden sizin zaten caferi olduğunuzu anlamıştım ben e, size sapık demeyen de sapıktır dedim çünkü e, az önce kendinizin de e, ifade ettiği gibi e, sesim yok mu sesim ses var mı Yoksa sadece Necmi abinin mi? Tamam, Necmi abi herhalde e, tekrar girerse odaya. Tamam inşallah. E, size sapık demeyen de sapıktır dedim çünkü e, bizim e, Şia sapıktır derken takıldığımız şey e, isim değil. Mesela Şia'nın kelime manası değil. Şimdi e, bizim ehli sünnet ile Şia arasında ...sizin de ifade ettiğiniz gibi... ...itikadi olarak farklılıklarımız var. Az mı geliyor sesim? Ee, biraz daha yükselteyim sesimi isterseniz. Bir saniye. Şu anda net mi ses? Ee, benden bu kadar çıkıyor. Artık... E, ...herhalde sizin e, ses cihazınız... ...yetersiz kalıyor olabilir... Ee, raufizilerin... ah rafızilerin, ah, ümmetimin ihtilafı rahmettir. Peki ümmetin ittifakı nedir acaba? Bugün e, bu konu üzerinde durmuştuk. Yani ümmetin ihtilafı rahmet midir, değil midir? Ee, bu sözün e, kitap ve sünnetin naslarıyla, Batıl oluşu gayet açık bir şey. Ben sizin kendinizin de bu söze inandığınızı zannetmiyorum. Yani ümmetin ihtilafı rahmettir diye. Çünkü Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 82. ayetinde ihtilafın vahyin dışında, vahyin dışında başka şeylerden kaynaklandığını ifade ediyor Allah Azze ve Celle. Bir kere bizim şia ile aramızda Kur'an-ı Kerim hususunda ayrılıklarımız var. Sünnet hususundaki ayrılıklarımıza hiç değinmiyorum. Çünkü e, şia tarih boyunca sadece ehlibet yolu, yoluyla gelen e, rivayetleri kabul etmiştir. Ehli sünnetin rivayetlerini ise sadece e, şia'yı savunmak, ehli sünnete karşı delil getirmek amacıyla seçmeci, cımbızla, cımbızlama usulü bir yaklaşımla <gülüyor> incelemişlerdir. Bir müsteşrik edasıyla. E, Kur'an hususunda ee, Şia'nın temel kitaplarında vallahi, e, ben Şia itikadını, Caferi itikadını bu sizin açıkladıklarınıza bilmiyorum. Ee, biz Şia'yı kendi kaynaklarından araştırmış birisi olarak e, tanıyoruz. O şekilde e, biliyoruz. Mesela bu konuda bir e, tercüme çalışmamız da yayınlanmıştı. Caferi, Şii ve Rafızilerin inanç esasları adıyla. Kur'an-ı Kerim'in eksik olduğuna inanan, e, Fatıma Musafı e, diye gerçek Kur'an'ın kendi ellerinde bulunduğunu iddia eden, Ebu Bekir ve Ömer radiyallahu anhuma'ya hakaretler eden Caferiler, ehli Sünnet'i hiçbir zaman kardeş olarak görmez. Biz de sizi kardeş olarak görmüyoruz. Ta ki Allah'a ve Resulüne sahabelerin iman ettiği şekilde iman edinceye kadar... Tabii e, mümkün. Yani e, Caferiliği Caferiliği e, kendisinin de bilmemesi olabilir. Çünkü bizlerden de e, Şahıs mesela Hanefiyim diyor. Hanefi mesebini hiç bilmiyor. Yani Sünni e, kesimden de ben Hanefiyim diyoruz. E, Hanefiliğin esaslarına dair hiçbir eser okumamış. E, gördüğü şekilde, atalardan gördüğü şekilde taklit ediyor. Belki e, sizlerde öyle. Şimdi e, öyle ifadeler var ki Caferi kaynaklarında e, ehli sünnetin içerisinde eğer hayırlı bir insan düzgün e, bir insan varsa mutlaka onun soyunda bir şia vardır ondan bulaşmıştır. Eğer şialar arasında ahlaksız bir insan varsa mutlaka onun soyunda da ehli sünnetten birisi vardır. O yüzden e, onun ahlakı bozuk gelmiştir şeklinde ifadeler var. Biz bu odada Defalarca e, böyle masum edalarla, işte Şia-Sünni kardeştir, Caferilik de aslında hak bir tarikattır, sadece itikatta bir iki meselemiz var, onlar da çok önemli değil gibi propagandalarla bir sürü insanla karşılaştık. E, Takıya usulüyle, hatta Ebubekir Bekir ve Ömer radiyallahu bile e, sözde e, tazim ile anan kimselerle karşılaştık. Fakat belli meseleler ortaya çıkınca, gerçek yüzlerini gösteren insanlar idi bunlar. Nitekim sizin nikinizde bile bu kokuyor. Mesela Maide 67'yi nik olarak kendinize belirlemeniz Kadir e, Hum meselesinde ne kadar e, farklı itikatlara sahip olduğumuzu gösteren bir husus. E, burada tabi Şia ile el Sünnet arasındaki ayrılıkları tek tek zikredecek değiliz. E, Şia ile bu müşkülat olduğunu, arızalı olduğunu belirttiğimiz hususlar birbirinden ayrılmaz. Et ile tırnağın birbirinden ayrılmadığı gibi birbirinden ayrılmaz hususlardır. Takıya, evet takıya'yı e, vacip görmeleri, e, gerçek inancı gizlemeleri, ondan sonra e, imamlara masumiyet atfetmeleri, e, onların... Mesela biz peygamberlerin dahi masumiyetinin ancak teşri alanında olduğunu söylerken e, sizlerin e, peygamberler her halükarda masumdur demeniz, e, Peygamber aleyhissalatü vesselam her oğlu, her beşer hata edicidir, hata edenlerin hayırları da tevbe edenlerdir e, buyurmasına rağmen hayır imamlarımız masumdur, e, onlar kaybı bilirler demeniz. Cin suresi 27-28. ayetinde, e, kaybı ancak Allah ve Celle'nin ancak seçtiği Rasule bildirdiği ifade edilmesine rağmen onlar adına kaybı bildiğini iddia etmeniz. E, sizin küfre düştüğünüz hususlar, ondan sonra e, bu imamlara öyle mertebeler verip ondan sonra Hazreti Ali ve ehlibey'tin Beyt'in diğer imamlarıyla istigase yapmanız, e, bu konuda haddi aşmanız, şirke düşmeniz, Bizimle sizin aranızdaki temel hususlar. Ben biz, e, sizin burada e, mikrofonu alıp tövbe edeceğinizi beklemiyorum haliyle. E, ama Allah Azze ve Celle'nin dininde samimi olmak gerektiğine dair ancak e, nasihat ederiz biz. Bir Mesela Fatıma Musaf Musafı, Fatıma Levhası dediğiniz şeyde e, siz diyorsunuz ki hayır biz bunu Kur'an'dan kabul etmiyoruz sadece ee, bir dua dediniz az önce. Bakın, Fatıma Musafı'nda nasıl ifadeler var? Bu Bunu e, sizin Fatıma Musafı'nı kabul ettiğiniz manasında alarak okuyorum. Bu kitap, aziz ve hakim olan Allah'tan, peygamberi, nuru, elçisi, hicabı ve delili olan Muhammed'e ruhul emin ile alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Bu ifadeyi nasıl izah edersiniz bilmiyorum. Devam edelim. Ey Muhammed! isimlerimi yücelt, nimetlerime şükret, inkar etme. Şüphesiz ben kendisinden başka ilah olmayan Allah'ım. Ben zorbaları kıran, mazlumların hakkını alanım. Dinin deyyanıyım. Ben kendisinden başka ilah olmayan Allah'ım. Kim benden başkasından üstünlük umarsa ve kim benden başkasından korkarsa, alemlerde kimseye yapmadığım şekilde şiddetle azap ederim. Bunun gibi e, ifadeler devam ediyor. Yani e, tam anlamıyla e, Kur'an'a bir benzer şekilde bir misilleme edasıyla uydurulmuş sözlerdir bunlar. Ee, daha başka mesela e, Kureyş'in iki putuna beddua adıyla, Güya Ebu Bekir ve Ömer radiyallahu anhuma'ya e, beddua adıyla meşhur bir duaları vardır. Şiaların, i̇stediğiniz kadar inkar edin. Bunlar sizin kaynaklarınızda. Bakın. bu da e, Bunun da Kur'an'dan olduğunu iddia eder Caferiler. Belki siz böyle bir itikattan habersiz de olabilirsiniz. Sözleriniz belki takıya icabı değildir. Ben onu bilemem ama Caferilerin kaynaklarındaki ifadeyi nakledeyim. Şöyle deniliyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ım Muhammed'e salat et. Allah'ım Kureyş'in iki putuna, iki ciptine, iki tağutuna, iki iftiracısına ve iki kızlarına emrine muhalefet eden, vahyini inkar eden, nimetlerine nankörlük eden Rasulüne isyan eden, dinini değiştiren, kitabına tahrif eden, senin düşmanlarını seven, nimetlerini inkar eden, hükümlerini iptal eden, farzlarını boşa çıkaran, ayetlerinde ilhada sapan, senin dostlarına düşmanlık eden, düşmanlarını da dost edinen, bellederlerini harap eden ve kullarını ifsad eden bu ikisine ve iki kızına lanet et. Şimdi bunlar e, bizim ifadelerimiz mi, sizin ifadeleriniz mi? Neyini inkar edeceksiniz bunun? Daha başka mesela e, başka örnekler vermek gerekirse, e, 12 imamın masum olduğunu söylemeniz, gaybı ve meleklerden, peygamberlerden ve rasullerden çıkan bütün ilimleri onların bildiğini unutmayın. E, onların olan ve olmayanları dahi bildiğini, hiçbir şeyin onlardan gizli kalmadığını, onların yeryüzündeki bütün dilleri, lisanları bildiklerini iddia edersiniz. Ee, Kur'an'ın tahrif edilmiş ve eksik olduğunu iddia edersiniz. Ee, mesela Şeyh Abbas el-Kaşani Mesabihül Cinan İsimli kitabında ne diyor bak Şüphe yok ki İslam'da Kerbela'dan daha kutsal bir yer yoktur. Nitekim oranın kutsallığı hakkında varid olan naslar başka şerefli yerler hakkındakilerden daha fazladır. Böylece Allah'ın mukaddes ve mübarek bir yeri, Allah'a boyun eğen arzı, Allah'ın seçilmiş, emin ve mübarek haremi, Allah ve Resul'ün haremi ve İslam'ın kubbes olmuştur. Allah'ın orada ibadet ve dua edilmesini istediği yerlerdendir. Allah'ın toprağı şifa olan bir arzdır. Ee, bu ve buna benzer meziyetler Kerbela için bir araya geldiği gibi başka bir yer için, hatta Kabe için bile bir araya gelmemiştir. Kaşani bunu Mesabihül Cina'nın 360. sayfasında söylüyor. Bunlar sizin e, imamlarınız. Ricat denilen bir akideniz var. Burada... Ee, mesela Şeyh Müfit, e, Üstad kabul ettiğiniz, Önder kabul ettiğiniz Şeyh Müfit diyor ki, İmamiye, yani sizin caferilik dediğiniz bu imamiye, pek çok ölülerin rica edeceklerinin, yani dirilip tekrar geleceklerinin vücubunda ittifak ettiler diyor. Siz bu ittifakı kabul edenlerden misiniz, reddedenlerden misiniz, yazar mısınız? Bu inanç, El-Kaim diye isimlendirdikleri imamlarının ahir zamanda geleceği inancı. Serdab'dan çıkacak, bütün siyasi düşmanlarını boğazlayacak, Şia'ya çağlar boyu diğer fırkaların Şia'dan gasp ettikleri haklarını iade edecektir. Bu ifade de yine e, Muhibbüttün el-Hatib'in hutütül arzada naklettiği bir ifade. Şeyh, e, Seyyid el-Murtaza, Mesailun Nasiriyye'de, Ebu Bekir ve Ömer'in, Ali Muhammed'in kaimi dedikleri Mehdi, yani 12. İmamları zamanında bir ağaca asılacaklarını, önceden yaş olan bu ağacın, Asılmadan sonra kuruyacağını söyler. Meclisi, Muhammed Bakır el Meclisi, eğer bu ismi bilmiyorsanız e, şaşkınlık verici bir durum olur bu. E, Muhammed el Bakır'dan şöyle naklediyor. Mehdi ortaya çıktığı zaman müminlerin annesi Ayşe'yi diriltecek ve ona had cezası uygulayacaktır. Bu ne demek? Allah Azze ve Celle'nin temize çıkardığı ayetiyle temize çıkardı Ayşe r.a'yı yazın iftirası değil midir bu? Kur'an'a iman böyle mi? Bir hucrati kâmesi daha yapalım, ondan sonra e, gereken yapılacak. Maide 67. E, Meclisi bir Harul Envar adlı kitabında. Ebu Basir'den, o da Ebu Abdillah'dan diyerek rivayet ediyor. Ebu Abdullah bana, ey Ebu Muhammed, El-Kaim'in Sehle mescidine eşi ve çocuklarıyla beraber nüzul ettiğini görür gibiyim. Dedim ki, onun yanındaki zimmet ehli ne olur? Şöyle cevap verdi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in barış yaptığı gibi, o da onlarla barış yapar, küçülmüş bir şekilde cizye ödemek durumunda kalırlar. Dedim ki, size düşmanlık ilan edenler kimlerdir? Dedi ki, hayır ey Ebu Muhammed, bize verilenler hakkında... Bize muhalefet edenler bizim düşmanlarımızdır. Şüphesiz Allah, kaimimiz kıyam ettiği zaman bize onların kanlarını helal kılmıştır. Bugün ise bize de size de haramdır. Kimse seni aldatmasın, kaimimiz kıyam ettiği zaman Allah, Resulü ve hepimiz için intikam alacak. Bu intikam alacağı kimseler, e, bizler miyiz, sizler miyiz? Sizler misiniz? Buralarda bu ifadeleri de görüldüğü gibi... Şia'nın mehdisi guya Yahudi ve Hristiyanlar ile bile barış yaparken muhalifleri olan eli Sünnete karşı harp edecek. Birisi bu tehdit Ehli Beyt'e düşmanlık edenler hakkındadır. Ehl-i Sünnet ise Ehli Beyt'e düşmanlık etmez. Onların kanlarının Rafizilerin mehdisi tarafından helal kılınması şeklindeki tehdit onları kapsamaz derse deriz ki Rafiziler kendi ellerindeki pek çok rivayette nasibe yani düşmanları olarak ehli sünnet kastediliyor onların eserlerinde. Örnek olarak e, Hüseyin Alü Asfuret Derazi El Bahranî'nin El Mehasinün Nesani adlı kitabında Yusuf El Bahranî'nin eş Bu Sakib fi Beyani Mane Nasib adlı kitabına bakabilirsiniz. O. Ahlaki boyutta e, çıyalar kadar fıtratı bozuk e, bir kaum görmüş değiliz bugüne kadar. Toplu seks'e fetva veren Mutanikanı helal sayan bir topluluk onlar. Ali bin Süleyman el-Mezid'i, Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ı bakın nasıl övüyor. Ebul Hasan, sen Betül'ün kocasısın, ilahın yakını, Resul'ün kendisisin. Kemal'e ermiş dolunaysın, akıllar güneşisin. Rabbin kölesisin, melik sensin. Bulanık günde peygamber seni çağırdı. Kadir'deki emin sana delil oldu. Elbette sen müminler emirsin diye. Velayet akdi boynuna takıldı. Bütün işler sonunda sana varır. Sen göğüslerde olanları bilensin. Sen kabirlerde olanı çıkaransın. Kıyamet hükmü senin için nastır. Sen iştensin ve sen görensin. Sen her şeyde kadir olansın. Sen olmasan akan yıldız olmazdı. Sen olmasan dünya ve uzay olmazdı. Sen her yaratılanı bilensin. Bunun gibi daha nice şirkler şialar tarafından e, meşru görülmüştür. İbrahim el-Amili, yine sizin şeyhlerinizden, bakın Ali bin Ebi Talip radiyallahu anh'ı övmek için ne diyor? ebul Hasan sen ilahın kendisisin, onun kudretinin ünvanısın, sen gayb ilmini kuşatansın, senden bir şey gizlenir mi? Sen kainat çarkının idarecisisin, onun engin denizleri senindir, emir senindir, dilersen yarın dirilirsin, dilersen alınlardan yakalarsın. Bu ifadeler hep sizlerin, Caferilerin ifadesi. Daha başka çok çirkin şeyler var. Gerek imamlar hakkındaki inançlarınızda, gerek sünniler, ehl sünnet mensupları hakkındaki inançlarınızda, hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hakkındaki inançlarınızda, onun pak zevceleri hakkındaki inançlarınızda. Kur'an'a iman etmezsiniz dedik. Nuri et Tabersi adında bir aliminiz var. E, o neyi kastettiğimi çok iyi biliyor. E, Murtaza Aksu da bilir hatta. E, faslul hitap fi isbati tahrifi kitabi Rabbil erbab adında kitap yazmışlardır. Yani Kur'an'ın tahrif edildiğine dair itikatları hat safhaya varmıştır Şiaların. Ee, Muhammed bin Yakub el kuleyni Usulül Kafide Kur'an'ın tamamını ancak imamlar cem etmiştir başlığı altında şöyle diyor. Cabir şöyle dedi. Ebu Cafer'i şöyle derken işittim. Herhangi bir kimse Kur'an'ın Allah'ın indirdiği gibi tamamen cem edildiğini iddia ederse yalan söylemiştir. Onu Allah'ın indirdiği şekliyle cem eden ve hıfz eden sadece Ali bin Ebi Talip ve ondan sonraki imamlardır. Hayır ben bunları e, hakkınızdaki hüccet tamamen ikame olsun diye söylüyorum. Çünkü e, olabilir e, taklitçi bir Caferi de olabilirsiniz. Anadan atadan görme bir e, Caferi de olabilirsiniz. Kendi mezhebinizi bilmiyor olabilirsiniz. E, biz Caferilerin genel olarak yalan söylediğini, e, yalanı vacip saydıklarını, takıya yaptığını Gerçek inançlarını gizlemek için e, ne gibi yollara başvurduklarını çok iyi biliyoruz. Biz sizin için okuyoruz bunları. Size yapılacak en büyük adalet e, aslında daha başka bir şey ama bizim elimizden ancak e, bu geliyor. Dur bakalım. Ancak bu kadar. Farsçasından mı okuyacaksın Murtaza Aksu? Farsçasından okuyup tercüme edeceksen biz e, Şialara güvenmeyiz. E, çünkü yalanı vacip sayan bir milletsiniz. E, senin de Cafer olduğunu biliyorum Murtaza Aksu. Türkçesi, e, bakın e, Türkçesi... E, Abdülbaki Gölpınarlı tarafından yapılan Türkçesi mi? Abdülbaki Gölpınarlı tarafından yapılan tercümesi mi? Eee ben de bakın e, e, Biharul Envar kitabı var. E, ben de Biharul Envar'ın 36. cildi var. Yaklaşık e, 100 cilde yakın e, bir kitap. E, olabilir. E, belki Türkçe çevirirken pek çok şeyi kırdınız. Aynı Abdülbaki Gölpınarlı'nın yaptığı gibi. Çünkü sizin amacınız e, kendi itikatlarınızı gizlemek. Ta ki ne zamana kadar iddia ettiğiniz e, Mehdi çıkıncaya kadar. Bir harlem var bende var. Hiç gizleyemezsiniz. Bende sadece 36 cildi, 36. cildi var gerçi. E, gözlerimin önünde. E, sizin tercümenize güvenmem o yüzden. İnşallah öylesinizdir. Murtaz Aksu. Ya ben onu buldum sadece. Bir kitapçıdan, e, ikinci el kitaplar satan bir yerden sadece 36. cildini buldum. Ee, dediğim gibi sadece 36. cildini buldum. Sizde varsa tamamını gönderin. Öyle e, kritik edelim. Ama benim sadece 36. cilde gördüklerim bile yeter. Söyleyin. Neymiş sebebi söyleyin. Yani 36. cildi e, bu yüz ciltten ayrı bir cilt mi? Bu cildin e, araya sıkıştırılmış uydurma bir cilt olduğunu mu söyleyeceksiniz? Ee, özelden yazan kardeş bunları bana gönderebilir misin e, demişsiniz. Ee, bizim web sayfamızda, e, ben odaya yazayım inşallah. Web sayfamızda bu kitabı e, pdf formatında yayınlıyorum ben. Orada odadaki diğer kardeşlerimiz de e, rahatlıkla sayfa numaralarıyla görebilirler. E, Caferi Şii ve Rafzilerin İnanç Esasları adıyla yaptığımız bir tercüme. Ya mi istiyorsunuz? Bizim korkumuz yok tabi ne? Ee... Buyurun. Buram. Tamam. De olursa göre kesinlikle ve sözleri kabul beraber konuşulmasının bir de sakıncalı olduğunu düşünüyorum. Fakat yine de ben bu Taymullah kardeşin burada naklettiği iki konuyu konuya açıklık getirmeye ben çalışayım. Kardeşimiz usulü kafiden e, usulü kafiden Hayır Caferi olmak veya sünni olmak Hanifi olmak Hanbeli olmak kötü bir şey değil. Sonuçta e, hepsi bir e, kendini bir mezhep olarak kabul ediyor. E, bence de yani yani. Kesinlikle. Sonuçta Allah Resulüne birisi geliyor soruyor Ey Allah'ın Resulü kimlerdir Müslümanlar? Allah Resulü buyuruyor La İlahe illallah Muhammedin Resulullah diyen herkes Müslümandır. Ki Şiilerin Caferilerin e, Müslüman olduğuna e, onların e, Kur'an'a boyun eğdiğine Kur'an'ın tahrifine asla ve asla inanmadığını Mısır'da Kahire'de birçok e, alim, e, ulema onay vermiş ve alim ulema bunlara bu iftiraları reddedici eserler yazmıştır. Şimdi Teymullah kardeş bir müsaade eder misiniz? Ben sizin iki tane naklinize bir cevap vereyim. Biraz sakin olsanız lütfen. Bir, biliyorum önemli. Not edin. Elinizde bir kağıt alın. Not edin lütfen. E, odanın e, opusunu sonuçta yani ama mikrofon şu an bende konu dağılmasın. Ben iki tane rivayet sundunuz buradan. Usulü Kafi ve Bihar-ı Lenvar'ın 36. cildinden. Ben bunları bir açıklayayım. Mümkünse izin verin lütfen. Şimdi e, kardeşim e, Usulü Kafi'nin 1. ve 2. cildi Türkçe'ye çevrildi. Kur'an-ı Kerim'le ilgili bölüm 2. ciltte Kur'an-ı Kerim'e bölüm 2. ciltte. Bu kitabı İstediğiniz İstanbul'da herhangi bir e, Şii eserlerinin satıldığı bir yayın evinden bir kürtasiyeden e, bulabilirsiniz. Bakın ikinci ciltte Kur'an'ın e, faziletiyle ilgili bir bölüm var. İkinci ciltte. Farsçadan Türkçe'ye çevrilmiştir. Aynısı da Arapçadan Farsçaya çevrilmiştir. Orada İmam cafer Sadık Aleyhisselam'a birisi soruyor. Ey İmam! Biz duyduk ki bazıları Kur'an'ın tahrifine inanıyor. Kur'an'ın bozulduğuna haşene üz Kur'an'a bir harfin eklendiğine ve bir veya bir harfin çıkarıldığına inanıyor. İmam Sadık Aleyhisselam aynı şöyle cevap veriyor. Yalancıdır onlar. Bakın. Yalancıdır onlar. Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Kur'an'a bu iki kitap ara iki kapak arasındaki kitaba bir harfin eklendiğine veya bu kitaptan bir harfin çıkarıldığına inanan Herkes kesinlikle ve kesinlikle kafirdir. Her kimse kesinlikle ve kesinlikle kafirdir. Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Ve biz, neyse bunlar ayrı bir konu lanet okumak da. Ve biz Kur'an-ı Kerim'de Hicr suresinin 9. ayetine binaen kesinlikle ve kesinlikle Allah'ın kelamının bozulmayacağına tahrif edilmeyeceğine inanıyoruz. Şimdi doğrudur. Şii kaynaklardan bazılarını mesela Muhaddis-i Nuri'nin eserinde, bazı Gulat ehlinin yazdığı eserlerde Kur'an-ı Kerim'in tahrif edildiği söyleniyor. Fakat bunlar kesinlikle ve kesinlikle şia ehlini bağlamıyor. Diğer taraftan aynı tabirler, mesela ee, keçilerin gelip Kur'an sahifelerini yediğini, Kur'an'ın tahrif olduğunu, Ahzab suresinin çok büyük bir sürü olduğunu, küçüldüğünü, işte bunların da ehl-i sünnet kaynaklarında yazdığını biz görüyoruz Buhari ve Müslüm'de. Fakat söylemek istediğimiz ne ehli Sünnet buna inanıyor ne de biz inanıyoruz. Bizim için de aynı öyledir. Biz kesinlikle böyle rivayetlere inanmıyoruz. Ve İran mesela en basit bir örneği İran Şii bir ülkedir. İran'da Kur'an günü vardır. Kur'an haftası vardır. Kur'an sempozyumları sergileri vardır. Ve dünya artık bu Şiilerin Kur'an'ın tahrifine inandığı görüşünü artık değiştirmiştir. Bu bir. İkincisi bir Varın 36. cildi. Diyorsunuz ki bunu bir eski kitaplar satan yayın evinden buldum. Ben Ankara'da, Kızılay'da kitapçılar çarşısı var, sahaflar çarşısı. İki katlı bir bina. Ben tam olarak tanımıyorum oraları. İki katlı bina. bir arkadaş götürdü beni oraya. Orada çok eski kitaplar vardı. Ben de iki kitap gördüm. Özellikle ee, lütfen lütfen arkadaşlar yani o Kur'an'ın e, e, ahlakıyla e, yazalım, Kur'an'ın ahlakıyla e, e, hareket edelim alaylı üsluplarla, işte e, dalgalı üsluplarla yazmayalım yani sonuçta e, ahlak şia içinde, ehl-i sünnet içinde çok önemli bir kavramdır. Müslümanlar için çok önemli bir kavramdır. 36 ve 37. cilt maalesef ve maalesef e, birçok e, bölgede satılıyor. Hatta ve hatta İstanbul Fatih'te e, bakın birçok e, mezhep aleminin, birçok tarikat aleminin, cemaat şeyhinin evinde 36. ve 37. ciltler vardır. Neden? Çünkü 36 ve 37. ciltlerde Kur'an-ı Kerim'in e, güya tahrif edildiğine dair veya e, 36 36. ciltte e, halifelere e, estağfurullah, küfredilebileceğine dair rivayetler geçiyor. Estağfurullah diyorum bundan. Kesinlikle hiçbir şeyi küfredilebilir, küfredilecek diye bir hiçbir kavramı kabul etmiyor. Hiçbir şeyi bunu kabul etmiyor. Demek istediğim ihtilafların körüklenmesi için, fitnenin daha da büyümesi için 36. ve 37. ciltler Piyasalarda elden ele dolaşıyor. Veya Muhaddis-i Nur'un kulat e, ehli olan Muhaddis-i Nur'u ki Kur'an'ın tahrifiyle ilgili yazdığı esere sonradan tövbe edip bir de reddiye yazdı. Maalesef kimse bu reddiyeden bahsetmiyor. Velhasıl şunu demek istiyorum. Özür diliyorum sözümü uzun tutmak istemiyorum. E, şunu diyeyim. E, Allah rızası için bütün Şiilerin sitelerini gezin. Tanıdığınız Şiilere sorun. E, evlerine misafir olun. Yani gerçekten bir bakın, bir bakın, bunlar Kur'an'ın tahrifine inanıyor mu? Bunlar gerçekten de haklarında bahsedilen insanlar mı? Doğrudur. Bazı sitelerde Şii'leri kafir ilan eden astaghfurullah, kafir ilan eden lanetlik ilan eden neciz ilan eden sitelerde gulat ehlinin kitapları sıkan yapılmış. Ve sitelere yerleştirilmiş işte şiirlerin gerçek inancı budur diye e, fitneyi Körüklüyorlar maalesef. Aynısı mesela özür diliyorum. Bir fitne örneği vermek istiyorum. Hürriyet gazetesi bir ara manşetten şöyle yazdı. Dedi ki Irak'ta ne kadar Ömer isminde şahıs varsa hepsi öldürülüyor. Şiiler tarafından öldürülüyor. Estağfurullah. Fitnenin en büyük örneğiydi bu. Ki sanal ortamda bu ekranlardaki fitne ortamının hazırlanmasında en büyük sebeplerden bir tanesi lanet kavramıdır. En büyük e, mesne lanet kavramıdır. Ben mikrofonu bırakacağım. E, özür diliyorum. E, biliyorum. Bırakacağım da şu usulü e, usulü'l-harp kardeş bir şey sordu. Ona da kısa bir cevap vereyim. E, harp kardeşim. E, e, Ayşe. Selamun aleyküm. Şimdi e, burada e, Şiyanın ne kadar masum olduğunu, aslında Kur'an hakkındaki inançlarının ehli Sünnet'in iddia ettiği gibi olmadığını e, söylemeye çalışan bu kardeşimiz, yani Murtaza Aksu'dan bahsediyorum, e, ehli Beit adıyla açılan odada Ebu Bekir ve Ömer rədiyyallahu anhumaya açıkça söylenirken neden sessiz kalıyordu, Neden bunları onlara söylemiyordu? E, bunu sormak lazım. Bir de e, Konuşmanın başında La ilahe illallah diyen Muhammedun Resulullah diyen Müslümandır diye genelde yargıda bulundunuz. Ee, şimdi Müsellehmetül Kezzap da La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyordu. Namaz da kılıyordu ama onun hükmü kafirdi. Ee, şimdi dinin e, nelerin iman olduğu, nelerin küfür olduğunu biz e, şialardan e, öğrenecek değiliz. Ee, kitap ve sünnetin kaideleriyle biliriz bunu. Evet. Şimdi bakın, e, bir ifade nakledeyim. Hişam bin Salim, Ebu Abdullah Aleyhisselam'dan rivayet ediyor. Şüphesiz Cebrail Aleyhisselam'ın Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'a e getirdiği Kur'an 17.000 ayet idi. Bu ifade Kuleyni'nin Usulü'l Kafi 2. Cilt 634. sayfasında naklediliyor. Meclisi Miratul Ukul'un 12. cildinin 525. sayfasında bu rivayetin sağlam olduğunu Söylüyor ve şöyle diyor, hadis güvenilirdir, haberin sahih oluşu ortadadır. Bu rivayet, Kur'an'ın eksiltilmesi ve değiştirilmesine dair pek çok sarih ve sahih hadislerden biridir. Buna göre bu manadaki haberler mütevatirdir, diyor. Neyle ilgili? Yani söyler misiniz, Cibril aleyhisselamın Muhammed sallallahu aleyhi ve getirdiği Kur'an, 17.000 ayet idi. Bu ifade Kur'an'la ilgili değil de neyle ilgili söyler misiniz? Ahmet-i Tabersi, El İhticaç adlı eserinden naklediyor. Bakın. Ömer bin Zeyd bin Sabite, Ömer Zeyd bin Sabite dedi ki, Ali bize Kur'an'ı getirdi fakat onda muhacirleri ve ensara kınama var. Biz Kur'an'ı toplarken bunda muhacirleri ve ensara dair kınamalar çıkarmayı düşünüyoruz. Zeyd ona şöyle cevap verdi. Ben Kur'an'ı toplama işini istediğiniz gibi bitirirse, Ali de topladığı bu Kur'an'ı ortaya koyarsa, bütün yaptıklarınız boşa gitmez mi? Ömer, ''Çaresi nedir?'' dedi. ''Zeyd, ''Siz çareyi daha iyi bilirsiniz.'' dedi. Ömer, ''Rahatlamamız için onu öldürmekten başka çare yoktur.'' dedi. Ve onu Halid bin Velideli öldürmek istediyse de yapamadı. Ömer halife olunca, onlar kendilerinde bulunanla değiştirmek için Ali'den elindeki Kur'an'ı getirmesini istediler. Ömer, ''Ey Ebul Hasan, Ebu Bekir'e getirdiğin Kur'an'ı getirirsen onun üzerinde ittifak edebiliriz.'' dedi. Ali de maalesef bu mümkün değil. Ben onu Ebu Bekir'e aleyhinize delil olması, kıyamet gününde bizim bundan haberimiz yoktu veya onu bize getirmedin dememeniz için getirdim diye bu şekilde devam ediyor. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Odanızda Antisakife isimli bir hocanız var. Antisakife nikiyle sahabeye birçok hakaretler yapılırken Şiaların ehli sünnete muhalif olarak ehl sünnet tarafından küfür diye nitelenen itikatları sergilenirken e, bütün şia taraftarları, caferiler bunları dinliyor, sesini çıkarmıyor. Hatta e, konuşmacıyla beraber lanetler yazıyorlar odaya. Siz bunu neyle açıklayacaksınız? Hangi yüzünüzle geleceksiniz bize? Ne yüzle takriyeyi yapacaksınız? Kimi kandıracaksınız ya da? Birkaç cahili kandırabilirsiniz masum görüntünüzle. Hatta iddia ettiğiniz gibi dünyayı bile kandırmış olabilirsiniz. Murtaza Aksu, odanızda sahabelere hakaretler edilirken, lanetler okunurken hiç sesiniz çıkmıyordu. Bunu neyle açıklayacaksınız? Az önce e, bir arkadaşınız Mayde 67'nin 2 ile girdi. Neden özellikle Mayde 67? Yani e, bu odadaki insanlar e, sizin takıgelerinize tok. Hakikaten tok. E, daha fazla ne siz yorulun ne de bizi yorun. Selamun Aleyküm.